Allah'ın Rahmi. Rabbil ala ala alihi ve Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat dersinin ikincisini inşallah yapacağız. Ee, bu dersler, Cübbe Lahmet Uca nokta tv adresinden ee, biraz gecikme olmuş herhalde. Öyle anladım ama. Şu an itibariyle bundan sonra dersler şifa şerif dersleri, mektubat şerife dersleri, terqi bu teripten hadis şerifler dersleri, e, cübelamet uca nokta tv adresine konulmuştur. Facebook şeylerimizde orada diğer sitelerin irtibatları yazılıdır, e, link birbirine veriliyor, oralardan takip edebilirsiniz efendim e, çünkü merak edenler var dersin e, aynı saat tekrarına da Müsait olmayanlar var. E, tabii ki tekrarına da işi gücü olan bağlı kalıyor. Onun için e, biz e, sitelere bundan sonra takip edeceğiz. Bir şey olursa bir şekilde mutlaka bizi haberdar edin. Yani bana da ulaşabilecek arkadaşlar var. Yani bu sohbete atılmamış. Mutlaka şikayetlerinizi bildirin mesela. Lalegül TV'yi arayın. Lalegül FM'i arayın. Mutlaka şu sohbeti bulamıyoruz. Şu sitenizde yok. E, bunu bana diyorsunuz da ben teknik eleman değilim. Yani bunu tabi bize ulaştırırsanız ben arkasını arıyorum ama siz şikayetlerinizi de televizyona, radyoya açın. Şu türlü sohbet nerededir, nerede bulacağız? E, i̇nternette konmamış sitenize diye bunların arkasını arayabilirsiniz. Şimdi dersimize başladık. E, mektubattan dersimiz, her seferinde söylemeyeceğim çünkü bu mektup uzun mektup. Belki de 10 ders, 20 ders gidebilir haftalık olarak. Çünkü bu mektubu 10 10, 10 sayfadan fazla yazıyor. E, Mektup birinci cilt, mektubat üç cilttir biliyorsunuz. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı hakkında. Bir dahaki ay çıkacak dergimizde inşallah bu usta üç dört sayfalık bir yazı yazıldı. Yani mektubat kitabı nasıl derlendi? İmam Rabbani Hazretleri bunları kimlere gönderdi? Sonra bu üç cilt haline nasıl geldi? İmam Rabbani Hazretleri bu mektupların derlenmesinde sağ mıydı? Hayatta mıydı? Yani cem edilmesinde, toplanmasında... Kitap halini almasında bu gibi bilgiler önümüzdeki e, dergi bu her zaman çıkmaz. Özel bir hazırlık yapıldı size. Önümüzdeki dergide yani ne demek istiyorum? Aralık. Aralık e, sayısında bu usta 3-4 sayfa bir malumat bulacaksınız inşallah. Çünkü ben bunu işini anlat, anlatacak vakittim yok. Birinci cildin e, 266. mektubunda başladık dersimize. 266. mektuba başladık. Geçen sayfa bir, geçen ders bir yarım sayfa okuduk. Sayfa 260'tan başladı. Şimdi 261. Yani Arapça takip edenler için söylüyorum. Medreselerde talebeler, hoca hanımlar takip ediyorlar. E onların da bana tercümanı olup benim kızım e, hoca olmaya çalışıyor. O da onların tercümanı oluyor. Diyor işte hızlı konuşuyorsun. Yani hızlı derken uzun okuyorsa e, kelimeleri onlar tabi daha tek tek çözme uğraşıyorlar. Kırık maha. İşte el verdiği kadar gayret edeceğim. Yani ders dinleyenlere sonra toptan manayı veririm. Darlanmasın öbür dinleyenlerimiz. Yani genel manayı izahları yaparım. İzahtan eksik bırakmam Allah'ın izniyle de. Ee, evvela bir kelime manasıyla cümleyi toparlıyorum. Sonra toptan manayı vereceğim ki. E, derstir madem bu bir şey kalsın. Ümmete bir eser kalsın. E, bu mektubat zordur yani. Herkes mektubat okuyorum diye geçinir ama çoğu ne okuduğundan haberi yoktur yani. 13. mektubatın ders olarak kalmasını istiyorum. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bu mektubunu e, Şeyhi Hoca işte Hoca Muhammedil Baki Hazretleri'nin iki oğluna yazmış. Birisi Hacı Abdullah, birisi Hacı Ubeydullah. Bu iki oğluna yazdığı için evvela e, babalarının yani şeyhinin kendisine yaptığı hizmeti, emeği e, takdirle karşılıyor. İşte ben ona minnettarım babanıza diyor. Her tüy dibimde bir dil olsa işte teşekkürü e, efendim, devamlı ifa etmeye kalksa ben yine mukassır olurum. Yani babanızın hakkını ben ödeyemem yani Şeyhisi, şeyhi için söylüyor. Babanızın hakkını ben ödeyemem diyor. Bu mevzu idi yani. Bu tarikatın büyüklüğü. Nakşi yolunun büyüklüğü. Ben başka tarikatlerden e, burada demiyorum ama diğer birçok yani Kadir'iye, işte Çeşti'ye, Kübrevi'ye, Sührever gibi hepsini bitirdim. En son Nakşi tarikatına girdim. Zaten e, kendi başka ilimlerinde bunu bildiriyor. Diğerlerinin sonunda bulduğum makamları Nakşi tarikatının başında buldum diyor. İşte bu tarikat öyle. Kalkıp dönenler, sema yapanlar, raks edenler, bağıranlar, çağıranların yollarına benzemez diyor. Yani bu tarikat çok büyüktür, çok uludur diyor. Nakşi tarikatini tazimini ifade ediyor. Evet. Ondan sonra yine kısa bir bölüm. E, mahdumlara... Bir özel bilgiler veriyor. Bizi de ilgilendiriyor. Tabii okuyoruz. Çünkü mektubun bir kısmını okumayalım demelüksümüz yok. Madem o mektuba başlıyoruz. Hakkını vermemiz gerekiyor. Kaldığım yerden 261. sayfanın başındaki şiiri okumuştum. Hemen altın ve kat teşerraftü'den başlıyorum. Ondan sonra da gidebileceğim kadar biraz sonra 4-5 satır aşağıda itikadi meselelerin hiçbir ilmi kelam kitabında, hiçbir hakaitte bulunamayacak çok derin detaylı tafsilatlı Allahu Teala'nın ilim sıfatı gibi sıfatları hakkında çok derin malumata girecek. Ondan sonra da diğer e, itikadi meselelerden mektuplar devam edecek. Vakatteşerraftu muhakkak ben şereflendim bir tek bi ile atebeti şeyhina burayı bölemem. Çünkü bu izafat var. Muzaflar peş peşe muzafın ileyh de öbürüne muzaf yani. Onun için bölemiyorum. Böle bildiğim her yeri bölecemse talebeler Şeyhimizin atebe eşik, eşiğini takbil, takbil öpmek. Ben diyor şeyhimizin eşiğini diyor, öptüm, selat-ı merruat, üç kere öptüm diyor. Yani tekkedeki genel sohbet yerini değil de herhalde özel hanesini kastediyor. Özel hanesine üç kere ben diyor nasip oldu diyor. İmam Rabbim Hazretleri Serhent'te. Ee, şeyhinin yeri Yeni Delhide'ye ulaştın işte, Delhide yani. Merkezde telhini, merkezinde. Biz ziyaret ettik kavri şerifini. Selat-ı merrat, üç kere şereflendim diyor, eşiğinizi öpmekle. Ve kale dedi, lil fakir, bu fakire diyor, kendisini kastediyor. Film Fil merratil ehhirati, son seferinde, fil merrati de el ehhirati son kere, yani üçüncü gelmemde, ziyarete. Dedi ki bana, innehu şan, yani dikkat, Galebe, muhakkak galip geldi. Ezzafu, zayıflık, güçsüzlük ala bedeni. Benim bedenime artık zayıflık galip geldi. Vücudum zayıf düştü dedi Muhammed Baki Hazretleri. Halbuki yaşı da erken idi yani. Benim e, hatırladığım kadarıyla 40 küsür yaşlarında vefat etti Muhammed Baki Hazretleri. 40 küsür. Koca İmam Rabbani yetiştirdi ya. Böyle bu işler. Ömürde bereket meselesi. Kimi 80 sene yaşar bir iş yapmadan gider. Hatta aleyhine zararlarla dolaşır. Kimse işte 40 yaşında, ki bunun 10-12 yaşında buluğu çık, kalmış 30 sene. 30 senede dünyayı şeyhlerle doldurdu yani. Muhammed Baki Hazretleri. Ee, dedi ki, zayıflık bedenime galip geldi. Ve racaul hayati, yaşama ümidi. Raca, e, ümit demek. Türkçe'de rica ederim diyorsunuz ya, onun işte esası Arapçası raca. Yaşama arzusu kalilun. Yani yaşama beklentim pek az kaldı. Ben yani yakında vefat ederim. Yembeği gerekir, yakışır, uygun olur leke sana. El istihbaru. İstihbar, haber sormak. Yani istihbarat diyorsunuz ya, milli istihbarat. Yani araştır diyor, haber sor. Neden an ehvalil etfali. Benim çocuklarımı bırakacağım, ben vefat edebilirim, öderim, yakındır. Çocuklarımın hallerini sor diyor yani bu yolda mılar işte ibadet yapıyor mular tarikatte devam ediyor mular başka tarikatlere mesela meyil olur temayül olur bizim tarikatte bozarlar e, başkalarıyla görüşürler uygunsuz arkadaşlardan oluyor her şey zaten yani bu tabii kötü yola düşmek anlamından ziyade. Hani Nakşi tarikatındayken kalkıp açık zikir yapmaya başlarsalar Nakşi tarikatının kuralını bozmuş olurlar. O gibi manaları düşünün siz burada. Zaten ben bunu nereden anlıyorum? Başka mektuplardan anlıyorum yani. Çünkü Mevlid okuma meclislerine katılmışlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin zoru Mevlid niye okuyorsunuz okutuyorsunuz diye kızdığından değil. Esas mesele kasidelere takılmaya başlamışlar. Kasidelere de takılınca e, nameli e, ortamlar şunlar bunlar. Bu nameli ortamlarda belki de enstrüman da olabilir. Çünkü mağrabbanzetlerinin kızmasına daha mucip olur. Ondan sonra çeşdiye tarikatının adetleriymiş bunlar. Çeşdiye de hak tarikatı çok büyük şekilleri var. Fakat o çeşdiye tarikatının şekilleriyle ilişkiye girmişler. Babalarının yolunu biraz e, bozmaya başlamışlar. E, gece yarılarına kadar uzuyormuş meclisler, mevlitler, kasideler. E bu tabii Naks'ı tarikatına uymuyor. Çünkü Naks'ı erken yatmak var. E, teheccüde erken kalkmak var. Geç yatan teheccüde kaçıracak. Bu gibi sünnetleri vesaire vazifeleri terke götürdüğünden o başka mektubunda diyor ki yani babanızın bana vasiyeti var. Yani size ilgilenmemi istedi. Ben onun için size hürmetim sonsuz ama şeyhimin oğullarısınız. Fakat bu yol bizim yolumuza uymuyor bu haller. Diye mektubu var. Onun için ee, Şeyh Efendi diyor, çocuklarımın hallerinden arayıp sorman gerekir dedi bana son sefer, vefatından evvel. Ve emere emretti bi ihdarikum. İhzar hazır etmek yani işte, mahkemelerde diyor ya, ihzar çıkarırlar adama. İhzar yani zorla mahkemeye getirin. İhdarikum sizi getirtti. Siz çocuktunuz o zaman diyor. Sizi hazır edilmenizi emretti. Ledehi kendi yanına. Ve küntüm siz idiniz vakte izin. O vakitte yani. gibi. Vakit muzaf olmuş. İzeh. izin. o zaman fi hücuril murzaati. Murzaat murzahanin cemi. Murza yani emziren kadın. Süt emziren katınların artık anneleriniz demiyor. Belki süt anne tutulmuş demek ki o zaman. Belki annesinin sütü yetmez falan. Süt ziren annelerinizin e, koyunlarında kucaklarındaydınız yani. Demek o kadar küçüktünüz diyor siz. Ve emera şey Efendi yani babanız emretti el fakira, bu fakire bir teveccühi teveccüh etmemi ileyküm size. Teveccüh ne demek? Lugata bakarsanız teveccüh etti. Mesela diyelim ki buradan adam Fatih'e gidiyoruz. Şimdi biz Beykoz'dayız. Beykoz'dan çıktık Fatih'e. Efendim Fatih'e teveccüh etti. Ne demek? Yöneldi demek aslında. Şuraya teveccüh etti yani oraya yöneldi. Esas lugatı budur. Ama burada istilahi bir mana kastediyor. O da nedir? allah Teala'nın feyizlerine kaynak olma artık sıfatına haiz. İşte Mahmud Efendi Hazretleri gibi şimdi söyleyecek olursak misal verelim. Şimdi herkes teveccüh edecek durum yok. Neden? Adamda zaten bir kuruşluk sermaye yok. Teveccüh edecek de karşı tarafa ne akıtacak yani. Feyiz de buradan gülüyor. Feyiz akıştır esasen. Hani bu ceryanın akımı da feyiz diye adlandırır. Suyun akımı da feyiz cari mesela. Akan feyiz. Akan feyiz. Yani siz burada manevi olarak... Zahirden bir misal aklınıza kafanıza yaklaştıracak olursam e, ceryan daha iyi çünkü elle tutulmaz gözle görülmez kablosunu açsan yine orada da ışık yok kabloları söksen orada da bakarsın işte e, şeyler görürsün demirler çeliklerde işte neyse böyle e, efendim bağlantılar görürsün fakat o bağlantılarda yine ışık yok onların kendileri karanlıktır ama onlar ne taşırlar ışığı taşırlar ama nerede işte onun bir düğmesi vardı o düğmeye basmadan da o yanmaz işte o düğmeye basma meseleleri de mürşit gibi görün. Mürşit bazısının kendinde kabiliyet olur. E, bütün akım ona kadar gelmiştir. Ama yine de çat bir düğmeye basmak lazım. O bazı müritler mürşide geldiği zaman mürşit ona der ki mesela Mahmut Efendi Hazretleri, Hurşit Efendi'yi hiç tanımadan evvel ne demişti ona? Gördüğü rüyayı da bilmeden gece mezarlığın önünde karşılaşmışlar sabah namazına girerken. Ne dedi ona mesela? Direkt ilk gördüğünde Tabii bu Muhammed Efendi Hazretmem tasarrufunu gösteriyor. Sizin fitiliniz hazır bekliyor yani. Yağınız var, fitiliniz var, her şey tamam. E bir ateşlemeyi bekliyor. Yani bazı insanın kendinde kabiliyet olduğu için yine de düğme basma meselesi. Mürşit oraya bir el atıyor yani. Ama şimdi bir de var ki adamın da hiç e, kablo mablo döşenmemiş. Bu sefer seni mürşidi de çok uğraştırır. Çünkü neden mürşit orada düğmeye bassa ne olacak? İçeride alıcı yok. İçeride alıcı yok. Bu sefer ne olacak? İşte artık oradan tezkiye, tasfiye meseleleri işte şöyle arındıracağız, orayı boşaltacağız, burada yer yapacağız, yerini hazırlayacağız, ondan sonra kablolar döşeceğiz, kabloyu trafoya bağlayacağız vesaire. Tasavvuftaki bu feiz meselesi, teveccüh meselesini biraz anlatabildimse ne mutlu bana? Teveccüh yöneliş demektir. Yöneliş kimden beklenir? Biz Efendi Hazretlerinden teveccüh aldık. Bana birkaç kere nasip oldu. Normalde tarikat dersine ilk girenlere bir kere kadınlara gıyabi edilir. Çünkü kadının yüzüne de bakılmaz, eli de tutulmaz, bir ortamda da halvet olunmaz. Onun için kadınlara gıyabi. E tabi bu teveccüh manevi bir şeydir. Nasıl ki duvarın arkasına da elektrik gidiyorsa, de o manevi varsa duvarın arkasındaki kişiye de o teveccüh ulaşır. E, bu manevidir. Ama alın alına yani erkeklerde ders alan... E, tarikat dersine işte istiharelerden sonra kabul edilen ve kendisine bu manevi yolun ilk dersi talim edilen kişiye genellikle ilk derste yani gelme imkanı çünkü o bedenlerin buluşması ve alın alına temas olduğu için bunun aslı tabi e, Sevr Dağı'ndaki mağaraya gidiyor e, üç gece kaldıklarında hicret üzere Hazreti Sıddık Efendimiz çok telaş ettiğinde yani üzülme işte Allah bizimle beraber ayet-i olduğunda yani Hazreti Sıddık Efendimiz kendi adına değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namına çok üzüldüğü için yani yakalanacağız ceza bu ceza gelmiş işte kafirler kapılara yanaşmış falan taa tırmamışlar. Bu noktada e, ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun dizini dizine değdirip alnını da alnına değdirerek Allahu Teala'nın nurlarından bir kısmını ona akıtarak yani o bir muameledir. Yani işlem Nasıl bir işlem e, tarif edilemez. E sen bunu tatman lazım ki anlayasın. Çünkü ne gibi hiç baklavadan haber olmayan adama sabah kadar baklavanın unundan, hamurundan, cevizinden, şekerinden anlatacağım. Adamın hiçbir böyle mefrumdan haber yok. E sen şimdi bu adamın ağzına bir de, bir dilim baklava koysan hiç anlatma hâlûcüm kalmıyor. Ama öbür türlü sabah kadar tarif etsen hiçbir şey anlatamıyorsun. Onun için bu yaşanmalık bir şeydir. Bize nasip oldu. Yani efendi hazretlerimiz anlımıza değerek işte bir dakika, iki dakika, üç dakika artık efendi o manevi hallerin veya sendeki alıcının kabiliyetine göre ne kadar sürmüştür dakika tutamıyorsun. Orada tabii bütün dünya senin üstüne yüklenmiş gibi oluyor mübareğin anlından. Bütün dünya sanki senin o kadar bir yük geliyor yani. Hani o yükü biz hissettik. Ha sonra koruyabildik mi koruyamadık mı? dava. Ama o anda o yükü yükleniyor bize. Hani senin işte şarj etmen gibi, bilgileri aktarman gibi, bilgisayardan bilgisayara yani bunlar biraz daha akla yaklaştırıcı şeyler. Teknoloji geliştikçe biraz bu işleri eskiden 20-30 sene evvel hiçbir şey anlatamıyorduk yani. E şimdi ne yapıyorsun oradan oraya aktarım yapıyorsun mesela. Bir de baktın ondaki bütün bilgiler geçti buraya. E bu sıfırdı. Hiçbir şey yoktu bir dakika evvel. İşte kablo meselesi ama işte uygun kabloyu bulamadın mı yine bağlanmıyor. Şarj yok yine olmuyor. Fiş yok yine olmuyor. Olmuyor olmuyor. Benim telefonu yapmaya kalktı Suat işte Yapamadı mesela. İşte demek ki uygun usulü şifreye de girdi birdi yanlış attı falan. E demek ki üslup meselesi. Yani kurallara kavahit var yani. Kaideleri var. Her şeyin kaidesi var. Oradan o bilgiyi oraya atamıyorsun. Mail atamıyorsun. Mesaj atamıyorsun. frekansların uyuşması var. Sen de onun bilmen mail adresinin olması lazım falan işte yani. Senin buraya yani intisabın lazım. En büyük evliya olsa sen buraya bağlı değilsen manevi bir intisabın yok. O ne demek? Nispet yok. Yani irtibat kablosu yok demek. Ne yapacak sana orada? Atamaz ki. İrtibatınız yok. Bağlanmamışsın yani. Sen sarı çizme Elmevada gibi dolanıyorsun. Sokakta gördün. Aa büyük şeymiş. Mahmut Efendi. Hani bana bir şeyler göndersene maneviyattan. Cık. Efendi Hazretleri. Ne yapsın sana Efendi Hazret? Bağlanmamışsın ki. Önün yok, sonun yok, tövben yok. Yani bağlanmamışsın. İrtibatını kuran bir noktan yok istara almamışsın. Ozat seni kabul etmemiş. Onun için teveccüt de mürşit de yani velide diyelim. Manevi haller var. Ne ile toplamış onu? Artık 50 senede mi toplamış? Bir anda mı Mevla vermiş? Allah dostlarına feyizlerini yağdırmış. Çünkü onların kalbi Allah'ın hazineleri diyor ya hadis-i şerifte kalbül memin arşullah. Müminin kalbi Allah'ın arşı. E şimdi ne diyor şair? İtibarı diyor arşta ama Mağarada ara. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık'a bütün o feyizleri mağarada döktü, akıttı. O zaman yani arştaki nurlar mağarada da bulunabiliyor. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bulunan nurlar oraya aktarıldığı yer mağara. Arş da bir mahaldir. en Arş da nurların allah Teala'nın nurlarının tecellikağıdır. Aktığı, yansıdığı yansıtıldığı, indiği, yağdığı bir yerdir aşk. E müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Ama her müminin kalbi değil. Neden? E, senin kalbin çift çarşısı. Bu kadar Allah'tan gayri dertler tasalar, sevgiler kederler aldılar verdiler. Kalpte yerleşmişken yar her dem sana nazar eyler seni hafil görür güzel eyler. Yani Mevla sana devamlı tecelli ediyor ama bakıyor kalbin Allah'tan habersiz geçiyor. Feiz geliyor. Kapalar kapalı. Ne gibi? Güneş bu şey, pencerelere geliyor her gün. Ama burayı şip şiyap, film odası gibi batlarla kapatırsak e sen diyemezsin ki güneş gitti, bize Bizi es geçti. Güneş geldi sen kapalısın. Onun için mürşidin farkı ne? Niye herkesin kalbi arş değil? E Çünkü o kalbinin kapaklarını açmış. Pencereyi perdeyi açmış. Karanlık perdeleri kaldırmış. E, kalbini zikirle neyse kurallarına uyarak arındırmış tasfiye etmiş. E böylece kalbini bir de muhafaza etmiş. Bir temizlersin bir daha bulaşır. Devamlı kontrol kontrol. Mahmut Efendi Hazretlerinin kalbiyle. Benim kalbim bir olmuş şimdi ya. Nereden ben bunu iddia edebilirim? Böyle bir şey iddia olur mu ya? O zaman işte onun kalbi Allah'ın arşı mesabesinde. Hadis-i şerif bu. Müminin kalbi Allah'ın beytidir. He bunlara lafsan kaynak bulamayabilirsiniz. Bunlar risale-i de geçer. Kalbül müminü beytullah. Allah'ın evidir. Kalbül müminü kaza Müminin kalbi Allah'ın hazineleridir. Ama hangi mümin? Kamil mümin. Yani mürşid. E, yani Allah dostları, velilere de diyebiliriz. İlla her veli mürşid olmayabilir. Hazinelerdir. Ama hadiste kaynak ararsanız de geçer. Yani kaynağa ulaşayım derseniz. Ebu Unebe el-Havlani radıyallahu anh'tan geçer. Ne buyuruyor? Yerlerim, göklerim bu kadar geniş ama onlar almadı beni. Çünkü ben mekana sığmam. Ben mekansızım. Yerler, gökler, mekan en büyük genişlik yerler gökler arası ama ben mekansızım velagimes yani kalbi müminilleyin hangi mümin kulum ki kalbi çok yumuşak Allah'ın zikriyle yumuşamış hani meteliyni culudiu ve kulubu ila zikriyle derileri ve kalpleri zikirle yumuşamış diyor ayet işte yani yumuşamış kalp zikirle yumuşamış kalp olursa o kulumun kalbi beni alır neden kalp bir yumruk et parçasıdır O okaktan bahsedilmiyor bir de onun hakikati var o kalbin hakikati de e, Mevla'nın tecellilerini alabiliyor. Niçin alabiliyor? O kalbin hakikatini Mevla mekansız yaratmış. Mekanlı olursa gökler yerler almıyor. Ama mekansız olan hakikaten mekansız. Kalp bir bakıyorsun gökte, bir bakıyorsun yerde. Bir bakıyorsun Mekke'de, bir bakıyorsun tekkede, bir bakıyorsun Amerika'da. Yani nasıl dönüyoruz? Kalp zaten nereden geliyor? Tekallükten geliyor. Kalp dönmek demek. Fırıldak gibi saniyede 40 şey düşünür kimse anlamaz yani. Kalp bu. İşte o kalbin hakikati mekansız. O zaman ne oldu? Mümin kulumun kalbi beni alır. Öbür kalpler her şeyi alır ama Allah'ı alamaz. Çünkü neden? Zikirle yumuşamamış. Eğer zikirle yumuşamışsa el Allah'tan gayrini terk etmişse o kalp bana müsait diyor. Tecellime müsait. O kalp olmuş arş. Şimdi o zaman o kalp be neler yağıyor? Allah'ın hazineleri, yani feyizleri, nurları. Arşa nasıl nurlar yağıyor? Sidretül Münteha'ya nasıl yağıyor? Miraç gecesi bize anlattı ya sallallahu aleyhi ve sellem. Sidretül Münteha'yı gördüm, dehşete düştüm. O ağaç. Ama nasıl ağaç artık? Yani dalları cehennemde, şeyleri, kökleri cehennemin dibine efendim e, şeye kadar ulaşmış, e, yerlerin altına kadar gitmiş. Dalları, budakları şeyde, Yedi kat semanın üstüne çıkmış. Böyle bir ağaç. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İz yakşet sidrata ma'yekşe. İz yakşet sidrata ma'yekşe. son nokta. Mahlukatın ilmi oraya varır durur. Yani Cebrail Aslan bile oradan ilerisinin bilgisine sahip olmuyor. Sidrata ma'yekşe. İz yakşet sidrata sidreyi o ağacı kaplıyordu ma'yekşe. Neler söylemiyor. Kaplayan kaplıyordu diyor Kur'an. İşte onun tefsirinde ne diyor? Öyle nurlar, öyle renkler, öyle hani siz ...hani siz böyle süsleme ağaç yapıyorsunuz... ...orayı ışıklandırıyorsunuz ya... ...siz ancak üç renk dört renk... ...bir ışık gidiyor bu ışık geliyor falan... E ...sizin ışık ağaçlar... Üçte, ...bodur ağaçlar zaten... ...üç metre beş metreye geçmez... ...o bütün alemleri kaplamış sinire... ...yaprakları... ...efendim yetmiş bin kişilik bir ümmeti... ...o kadar yapraklar var... ...ve orada öyle nurlar vardı... ...öyle renkler, öyle haller, öyle tecelliler... ...ben müthiş dehşete düştüm diyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem... Vasf edenler tarif edemez... Görmeden de bilinemez. Ben anlatamıyorum size diyorum. Yani bu nurların, tecellilerin tabii şekillisi var, şekilsizi de var. Bazı tecelli kalbe gelir, şekilsiz gelir. Yani bir renge bürünmez. Ama bazıları renkli gelir. Mesela yeşilse melektendir, işte şu renkse Evliyaullah onların renklerine göre de tasnif etmiş. İlham nereden geldiğine de. Şimdi burada teveccüh getirdik, işi anlatmaya çalışıyoruz. Teveccüh, teveccüh, teveccüh. E ne anlayacak adam? Anlatmak zorundayım. Teveccüh şudur, şimdi bunları anlamadan bunu anlatamazdım. Özetle konuşacak olursam, en kısa tarifini yap, yap. Mukaddimelerden sonra bu tarifi yapabilirim. Allah dostunun kalbine yağan feyizlerden ve nurlardan bir kısmını kendi depoladı ya hazneye. Kalpte iki kaşın arası da feyizlerin menbaıdır. Onun için teveccühte alın alına dayanıyor, bura buraya dayanıyor. Burada da toplanma havuzu vardır. Feyizlerin toplanma havuzu vardır. İki, kaşın arası tam şura Mürşidin. Yani mürşit olan zatta, veli olan zatta. Orada alın alına dayadığı zaman, ama alın dayamak şart değil. Uzaktan da teveccüh edebilir. Ne gibi? Akımı göndermek gibi diyorum ya sana işte. Kadınlar da mesela alın değilmez. Eli bile tutulmaz. Cahiz Haram şeyde feyiz olur mu? Efendim Efendim Sapık şeyhlerde böyle şeyler duyuyoruz ama. Tutarsan üzerine taifeiz olur bilmem ne. Sahte gel, sapık. De Deccal dolu şeyhim diye çıkmışlar. Ne pislikler yapıyorlar. Hasta okumaya geliyor, kadını eline tutuyor, burasını tutuyor. Yahu öyle tutaraktan hasta okunur mu? Bunlar caiz değil ve haramdır. Yani direkt eline temas caiz değil. Yani tenine temas haram. Bu caiz değil. Bunlar da uyarmış olalım tarikat adı altında dolu saatteker türedi giderbirine bağlanan cemaatlerden de duyuyorum cahiller çok var birbirini ikaz edin şeriatın zahirine uymayan tarikatta olamaz hiç nasibi yoktur çünkü şeriat tarikata girene evveler şeriatı uygulayacaksın diyorlar ondan sonra ince işlere geçebiliriz bu zat ya gıyaben veya alın anlatayarak Allahu Teala'nın kendine akıttığı nurlardan bir miktarını o karşındaki kişiye efendim, yönlendirme yapıyor. Sen ne yapıyorsun telefonu? Yönlendirme yapıyorsun. Seni arıyorlar, o çalıyor. Numaramı yönlendiriyor ömrüne. Tevcih, teveccüh. Teveccüh, tefaül. Teveccüh, yöneliş. Ama yönlendirme ve yöneliş tabi. Tevcih, yönlendirme, teveccüh, yönelme. Şimdi ne oldu? O bir yönlendirme yapıyor. Ha bunu nasıl yapıyor? Nasıl? Ya bunlar yine tarif edilemez. Şekilsiz işler bunlar. Yaşanacak işler. Bana belki üç kere falan nasip oldu bu şey. Normalde ihvana birer kere derslerini yapıyoruz. Peki özel bazı insanlara birkaç kere yaptığı vardır ama çok nadirattandır efendi hazretlerim mesela. Çok ender. Bu noktada e, yönlendirme yapıyor yani o feyzi, nuru sana yönlendiriyor o'nun üzerine de o nur ne oluyor yönelişe geçiyor sana yöneliyor. O'na, ona gelen feyiz sana yöneliyor. Çünkü neden o zat komut veriyor. Yani Mevla'nın tabii müsaadesiyle Mevla'dan istirham ederek Mevla'ya müracaat ediyor. Ya Rabbi bu kuluna da bu feyizlerden bir, biraz hissedare ile bunu ya Rabbi. Bana müsaade eyle diye. O mürşit de Mevla'nın izniyle Mevla'dan aldığı müsaadeyle sana o nuru yönlendiriyor. Ne oldu? Sen, onur da sana teveccüh etti şimdi. Yöneldi. Bunu böyle pek anlatan kimse duymadım ben. Bugüne kadar teveccüh nedir dediğin zaman böyle bir tarif ben duymadım. Buna sahip çıkın. İlim olarak muhafaza edin. Dinlemek isteyenlere de tavsiye edin. Meraklılarına, ilgisi olanlara. Çünkü ha bana emretti size teveccüh edeyim. Geçiyorlar gidiyorlar. Feteveccüh ben de teveccüh ettim. İleyküm size. Ne anladınız? İşte bu zamana kadar anladık zannediyordunuz. Yani. şimdi anladınız inşallah. Ben diyor manevi nurlarımdan, feyizlerimden size çocukken yani çocuk da alıyor bunu. Çocuk daha çabuk alır çünkü kalbi zaten sıfır, boş. Mahal farih. Yani alma yerinde kabiliyet olacak. Sıkıntı şurada büyük olup da kalbi çift çarşısı ise sıkıntı. Çünkü orada baya bir boşaltmalara ihtiyaç var. Ne gibi? Dolu diske bir şey. Yükleyemediğin gibi. İstediğimi yükleyeceğim. Ama boşaltırsam. Çünkü yer yok. Yer biraz var, biraz giriyor. Geri kalan dolmuş. Onun için tezkiye ne demek? Arındırmak. Tefrik ne demek? Boşaltmak. Bunlar hep tarikattaki tabirlerdir. Tezkiye, tasfiye. Tasfiye operasyonu. Tasfiye ne? Tasfiye safileştirmek. Çünkü kalp aynası paslanmış, Dünyevi düşüncelerden, haramlardan, günahlardan ayna göstermez hale gelmiş. Önüne geçiyorsun hiç. Yani nur yansımıyor. Yansımayı almıyor. Halbuki pak olsaydı aldığı gibi karşı duvara da çakardı. Karşıda tabi alan bir şey varsa metal. Yani orada da bir ayna varsa çakar. Yoksa duvara çakamaz. Duvar yansıtmaz. Hep bunlar teveccüh edilen Noktanın yani yönelilen yerin müsait olması, elverişli ve kabiliyetli olması, mıknatısın tahtayı çekmemesi gibi. İlla demirden bir metal olacak ki çeksin. Ben de diyor, size bana teveccüh etmemiz, etmemi emret. Yani bende olan nurlardan size akıtmamı emretti. Siz küçük bebeksiniz diyor. Feteveccühü. Ben de teveccüh ettim. Ne yaptım yani? Bendeki feyizlerden size bir miktarını yönettim. Yönlendirme yaptım. İleyküm siz fî huzurihi Şeyh Efendi'nin huzurunda. Şeyhimin yanında. E bu ayıp olmadım şimdi? Çünkü şeyhinin yanında bir mürit bunu yapabilir mi? İmtisalen yapışmak için ne'e li emrihi, onun emrineş. El emru fevkal edep demişler. Ne demek? Sen mesela efendi hazretleri sana diyor ki geç imamla. sen de diyorsun ki ben efendinin önünde imamlık yapamam diye geri duruyorsun Ya geç geçmiyorsun geç geçmiyorsun ama Efendi sıkıntıya sokuyorsun el emru emir tutmak fevkal edep edeber ayetin üstündedir yani sen burada edep yeri değil bu şimdi emir dinlemek esas edep o önüne geçmek edepsilik olmuyor burada ben onun emrine imtisalen efendim onun huzurunda teveccüh ettim hatta zahara nihayet zahir oldu yani belirdi. Eseru zalike teveccuhi ne fail. Eseru zalike teveccuhi benim o manevi yönelişimin eseri çıktı. Nereye çıktı? Fi zahiri sizin görünen yüzünüze çıktı. Yani ne demek? Teveccu manevi bir iştir ama yani feyiz akı, akımının geçişi tabii ki elle tutulan gözle görülen bir şey değildir. Elektrik kablolarında ortadan milletin değdiği yerde görünmemesi gibi. Ama zahire vuruyor. Ne vuruyor? Çıt dediğin zaman da ışık vuruyor ama. Burada da size diyor yani zuhur etti an bu neden olabilir? Ne gibi olabilir? Ben şunu diyebilirim. Efendi Hazretleri'nin teveccühüne mazar olmak için ihvanlar dizilirler. Ekseri pazar günleri çünkü uzaklardan gelirler. Yeni dersi alırlar. Bir daha da her zaman gelemez. Dersi de ona talim edilmiş. Şu kadar zikredeceksin. Şunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. E orada dizilirler. Teveccühe girerken ki haline bakarsın adamın o kadar nur yok diyelim normal vatandaşın. Teveccühten çıkarsın bakarsın anlı kıpkırmızı olmuş. Ha derinin deriye temasından değil adama nur geliyor. O deri temasından kızarıklık o ayrı bir şey. O her zaman olur. Nur geliyor nur. Yani öyle bir nur geliyor ki Muhsin Efendi abim, yani Muhsin abi derdi efendi hazretleri de abim derdi ona. Herhalde Yaşca da büyük efendi, Adar efendi. Şimdi ismini vermeyeyim bir şey efendiden tarikat ders almış. O şeyh efendi vefat etti şimdi. Meşhurlardan ama Türkiye'deki 3-4 cemaatten birinin şeyhi. İsmini vermek ayıp olur. Şimdi o zat da mübarek zat, mürşit. Ama herhalde kamil değil ki. Mürşidin de iki sınıfı var. Nakısı var, kamili var. Kamilin de mükemmeli var, mükemmeli var. Belki Kamil. Kamil ama mükemmel değil. Yani kendi olgun ama olgunlaştıracak duruma gelmemiş. Allah bilir. Ben makamları teftiş edecek bir ilme sahip değilim. O zattan ders almış Muhsin abi. Ders almış ona rabıta yapıyor. Ona rabıta yaparken rabıtasında veya neyse artık murakabeye de ulaşmış mı bilmiyorum dersi. Birkaç ders sonra murakabelere geçiriyor. Bir düğümlenme yaşamış. Manevi kabız yani tutukluk hali. Öyle bir düğümlenme yaşamış ki dışına da vuruyor işte onu diyorum sana. Zahire vurdu demek. O, şimdi mektubat sahibi onu buyuruyor. Eseri zahire vurdu. Şimdi burada manevi bir kabızlık tutukluk olmuş. Emürşide rabıta yapıyor açılamıyor. Halbuki mürşit kamil mükemmel olsa yani mürşit onu gıyabende rabıta ettiğinde mürşidin ruhaniyeti çünkü devrede. Bedeni değil bedeni uykuda da olabilir o an. Ama ruhaniyet uymaz ki. Ruhaniyet ölmüyor ki. Ölünce ruh çıkıyor gidiyor. Ruh ölmüyor ki. E ruhaniyeti bedendeyken de hani anlayacaksın beden uyuyor ruh çıkınca veya ölüyor iki türlü ya ölüyor ya uyuduğunda ruh ayrılıyor e ruh ölmüyor ki ruh uyumuyor ki e şeyhin de ruhaniyeti mükemmel bir durumdaysa ki rabıta kitabında ben neler yazdım bu konuda ne ilimler var e ruh, ruhaniyet mükemmelse uyumadığı için şeyh uyurken bile mürit rabıta yapsa ruhaniyet devrede uyanık intisap olduğu için de kablolar bağlı Kablolar bağlı olduğu zaman da hemen irtibat birbirine mesajlar dünyanın bir ucundan geliyor. Anlamayacak ne var? Kusura bakmayın. O zaman Muhsin abi de tıkanma yaşanmış ama damarlarına da vurmuş. Yani artık demek çok yüklendi manevi haller falan. Anlı falan adamcağız yatamıyor, uyuyamıyor, yemiyor. Yani dünya dar geldi maneviyatta da olur bu haller. Yani adamcağız tıkandı. Demiş ki ya benim şeyhim, mürşidim hayatta. Başka şeyhe de gidemem. Ya benim şeyhim de beni açamıyor bu durumda. Hatta dersem yanına da gitmiş. Sonra o teveccüh de etmiş alınanına. Yine kurtulamamış. Demek işte ne dedim sana şeyde kablolarda veya yani şurada burada bir sıkıntı var. Ya bağlanan noktada ya bağlayıcı ya... ama şu anlaşılıyor. Hemen demiş kime gideyim ne edeyim hayat felç oldu demişler Ali Aydır Efendi diye bir şeyh var o zaman Ali Aydır Efendi zamanı mürşidi i Kamil demişler. Mükemmel demişler. mükemmel demişler. Hemen gittim diyor. İşte İsmet Baba tekesinde o zaman Efendi, babamız bir teveccüh etti bana diyor. Şu alnım, damarım şuran buram bir açıl. Ben kulağımla duydum ama. Muhsin Abi'yi ben de tanıyorum. Rahmetli eski öldü. Fatih Camisi'nde Cuma'yı beklerken öldü yani çok. Halil Adir Efendi Baba ona bir dua öğretmiş. Şunu okursan işte efendim camide ölürsün, namazda ölürsün gibi onu yapıyormuş o demek. Bak biz hala ulaşmadık konu. O camide öldü ezan tam Cuma'da. Mübarek adam diyor ki ben şunu duydum ağzından. Tekkeden çıktım teveccühü aldıktan sonra çarşambaya doğru geliyor. İsmaila'nın önüne doğru görüyorsun. Hattan yokuştan ağır İsmaila gelirken yürümüyorum diyor. Ayaklarım yok kuş oldum kuş diyor. Bütün yük üstümde kaldı. Ondan sonra tabii ki şeyhimi değiştirdim diyor. Yani artık ona bağlanmak durumunda kaldım. O da çok kabiliyetli bir adamdı. Ali Adar Efendi baba da ona güzelim derdi. Benim güzelim. Herkesin bir güzeli var. Benim güzelim Muhsin. Onun için Efendim bizim efendi çok hürmet ederdi. Musin abi, Musin abi. Biz görürdük yani. Sanki böyle şeyh, başka bir şeyh gelmiş gibi hürmet ederdi. Misafir şeyh gibi ona. Efendi baba ona hürmet ettiği için, sevdiği için. Yani kuş oldum diyor. Yani bütün ağırlığım gitti o teveccühüyle beraber. Şimdi diyor ki ben de size diyor teveccüh ettim. Ee, onun emrini emtisal ettim. Zahirde eseri göründü. Artık çocuklara nurdan... Hareler mi etraflarında oluştu? Zahiren bakanların görebileceği. Pırıl pırıl mı oldular? Mesela sıkıntıdayken belki böyle ağlamaklıdır. Çocuk bu bebek yani? Durmaz, etmez, şu yapmaz, bu yapmaz. Artık onlara öyle bir sakinlik geldi. Neyse. Sükunete eriştiler. Sıkıntıları geçti. Zahirde de diyor manevi teveccümün eseri gözle görüldü diyor. Gözle görülür işte. Onu anlatıyorum Muhsin abin durumunda. Teveccüten sonra diyor ayaklarım yok bende. Kuş oldum diyor. Bütün hafif ağırlığım gitti. Ki bende de oldu. Yani bir iki teveccühten bazılarını hatırlıyorum. Yani belki üçünü de hatırlayamam. Ama hakikaten böyle bazen günlerce o artık neredeyim gökte miyim erde miyim yani bir haller oluyor yani. Tabi ne denmiş tatmayan bilmez. Sümve kale. Ondan sonra bana buyurdu ki diyor şey şeyhim diyor yani teveccüh, teveccüh et yani manen yönel ila validatihim bunların annelerine yani demek ki çocuklar farklı annedendi validat cemi yani annelerine teveccüh et Eyza. şimdi annelerine de teveccüh et yani sendeki feyizlerden biraz onlara da yansıt bir teveccüh teveccüh ile ama öneki el gaibiyi hanımlar yani onu, benim yanıma gelmedi anneleriniz Gaibi yani kıyaben ne dedim sana işte deminkileri niye anlattım şimdi hızlı anlatabileyim diye Gıyabi teveccüh et. Yani anneleri bu odada yok, yanında yok. Duvar ötesine, karşı odaya, üst kata çıkar teveccüh. Teveccüh Amerika'ya gider. Yani manevi yönelişe geç. Yönlendirme yap yani feyizlerini, annelerine. Fe teveccüh Bu hemen teveccüh yaptım. İleyinle annelerinize de, onlara da teveccüh at. Meyza, size yaptığım gibi. Hasebel emri, hasbel emri, hasbel emri. Hasebel emri yani yine şeyhimin emri icabı. Hani edep burada aranmaz. Emir tutmak icap eder. Emretti ben de yaptım. Vel Umulan odur ki Vel mercuvv En yekune olsun Zaliketteveccühü Ne? Zaliketteveccühü Benim yaptığım bu yöneliş ne olsun? Müsmiran nedir olsun? Meyve verici olsun. Yani ürün verici olsun. Neylinne Neylinne ta'ici Birçok neticeler manevi feyizler bereket Anneninizde de sizin üzerinizde de kalıcı etkiler bıraksın benim bu teveccühlerim. Bir bereket huzurihi şeyh efendinin yani babanızın orada bulunması bereketi. Yine bende çok maneviyat var demiyor. Kocayı Mamur Rabbani ama babanızın bulunması bereketiyle. Eş şerifi şerefli huzur. Yani onun bulunması çok şereflidir diyor. O da yanımdaydı ya diyor. Onun da bereketiyle diyor faydaları müsmir olsun çok ürün versin diye umulur. Vela la Sakın siz sanmayın bu cemidir. Tahsebenne müfrette olur. Tahsebünne cemi. Sakın siz sanmayın çünkü iki olduğu için. Burada e, cem'i kullanmış. Siz sanmayın. En nehuşan kadve kavak oldu ez-zuhulu. Zuhul gaflet. Neden an emrihi o babanızın emrinden. Öyle emri ki el vacibil imtisali. Onun emri başımın üstünde imtisali zorunludur. Ama ben sizle ilgilenmedim. Bugüne kadar sizini büyüdünüz, yıllar geçti. E, o va, va gerekli olan emrinden bende gaflet vuku buldu. Zanmayın. İlgilen dedi ya, hallerini sor bu çocuklarımın ölmeden. Ben gaflet etmedim. Ev yahu tarae. Arız oldu. Tarae yatral. Yani arız oldu. Ne? Tekafülü. Tekafül yani gafletten gelme. Yani haberim var ama yokmuş gibi muamele yapmak durumu. Böyle de bir şey olmadı. Neden anvasıyet iyi onun vas vasiyetinden? Öyle vasiyet ki el lazimetil icra'i. icrası gerekli. Yani onun vasiyetini mutlaka ben icra etmem şart. O icrası vasiyet lazım olan, zorunlu olan vasiyetinden yani ben habersiz gibi davranıyorum. Böyle bir tekaful gafletten gelme hali arız oldu. ala külli hal. Yani her halükarda benim başıma ne gelirse gelsin, sizin başınıza ne gelirse gelsin, her halükarda, benim o vasiyeti icra etmem lazım idi. O el-lazimetil icra, icrası lazım. Ne zaman? Alâ hal? Her hâlu şart şartta vasiyeti tutulmalıydı. Ama o vasiyetten ben gaflet ettim. Bana gafletten gelme hali arız oldu. Sanmayın, kella. Asla ben böyle bir şey yapmadım. Bel bilakis entaziru bekliyorum el işarete manevi işaret bekliyorum vel izne müsaade izin müsaade bekliyorum çünkü babanızın babanız vefat etti şeyhimiz ama ben manevi işaret almadan iş yapmam diyor onun için sizle ilgileneceğim diyor yani maneviyatlarınızı yükseltmek için olsun elinizden tutacağım ama gerekli işaretleri manevi izinleri beklemekteyim ve erattü istedim el ane şu anda şimdi size diyor önden bir hazırlık olsun bir mektup yazıyorum diyor bu mektupta fikara Birkaç fıkra. Ee, yani fıkra yani par bizdeki paragraf gibi birkaç paragraflık bir şey yazacağım. Tam da birkaç fıkra. Şimdi mektuba bir başlayacağız. 10-15 sayfa, sayfa gideceğiz. Ve bakalım kaç hafta, kaç ay ders olacak. Bu mektubu fıkar, birkaç fıkra parça yazayım. Bir tarik-i nasihati. Nasihat yolu üzere. Size biraz yani şunu demek ki önce manevi işlere girmeden öyle bir itikadı düzeltmek. Hani tarikata girmeden evvel el-i sünnet itikadı. Sen el-i sünnete göre itikadın düzgün mü? E ilmin yok. Onun için mutlaka ben nasihat edeceğim diyor. Yembegî gerekir istima'uha. Benim bu nasihatımı iyi dinlemek lazım. ile? بسم, neyle? Bissem'ül akli kafa kulağıyla değil akıl kulağıyla, kalp kulağıyla dinleyesiniz ve böylece nasihatlerimi tutasınız diyor. Eee bu nasihati bitirdikten sonra şimdi es allah Allahü Teala sizi mes'ud ve bakhtiyar kılsın. Es'ade mes'ud kılsın. Kim, kim? Allah-u allah Teala? En inne evvele mefturiza inne evvele ma o şeylerin ilki ki üfturiza farz kılındı. Kime? Alel ukala'yı akıllılara. Deliye bir şey farz yok. Deli geçsin dolaşsın. Akıllılara ilk farz Allah'ın zorunlu kıldığı şey ne? Namaz mı değil? Oruç mu değil? Çünkü neden? E, i̇mansız namaz olmaz. İlk farz tashihul akaidi. Akideleri, inançları tasih etmek, doğru düzgün olduğuna dair gözden geçirmek ve doğrultmak, tasih doğrultmak. Neye göre? bir mucibi aray ehli sünneti ve cemaati. Sünnet ve cemaat ehli onu uzun anlatırım ama anlattım. Sünnet hadis-i şeriflerden Resulullah Efendimiz'in görüşleri, cemaat sahabenin cumhurunun görüşlerini, el i sünnet vel cemaat onların yolunda gidenler, onların görüşlerinin mucebince, mu'cep gerektirdiği hususa göre itikadı düzeltmek farzdır. Şeker allah Teala, şekera meşgul kılsın, makbul kılsın. Kim Allahü u teala, teala, neyse ayağım, el i sünnet alimlerinin çalışmalarını, say gayret yani gayretlerini, hizmetlerini, mak kabule şayan kılsın. Feinlöm çünkü onlar hım ancak onlar el firkatün kurtulacak tek fırka ancak onlardır. 72 fırka Mutezile, Cebriye, Mürciye şebbe dolu. Bunlar işte kaderi inkar eden, kader yok, alın yazısı yok diyen Mustafa Çamoğlu kafası kurtulacak fırka değil çünkü kader yok diyor. Ondan sonra işte Allah senin kimle evleneceğini bilmez diyor. Aziz Bayındır kafalar, bütün bu kafalar Yaşar Nuri kafası ne dersen de dolu Ben misal bulabilirim, bunlar Fırkayı Naciye'den olamaz 72 batıl fırkalardan Kapmışlar, karıştırmışlar O zaman tek kurtulacak Fırka, eli Sünnet ve Cemaattir eli Sünnetin görüşlerinin Ehli Sünnet değil, Sünnet ve Cemaat ehli alimlerin Görüşlerine göre inanç meselelerini Doğru yapmak lazım, doğru inanmak lazım, ilk farz itikadı tasrihtir yani doğrultmaktır. Diyor. Şimdi burada kalıyorum. İmam Rabbani Hazretleri biliyorsunuz itikatta müçtehittir. Fıkıhta müçtehit değil ama inanç meselelerinde müçtehittir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu bildirmiştir. Ve zaten mektuplarından dinleyince anlayacaksınız. Kimsenin temas edemeyeceği ilimleri beyan etmiştir. Bu dersleri kaçırmayalım. Mektubatta bundan sonraki ders, esas bundan sonraki ders artık itikadi konulara başlıyoruz. Ehli sünnete göre inanç meselelerini İmam Rabbi Hazretlerimizin mübarek yazısından, kaleminden, hattından öğreneceğiz. Allah Teala doğru anlayıp, doğru aktarmaya muvaffak eylesin. Lale Gül ekranlarında dersleri kaçırmayın. Yoksa tekrarlarını kaçırmayın. Değilse internetten kaçırmayın. Yani aklınızı kaçırmadıysanız ilk farz olan itikadı kaçırmayın. Itikat derslerini sakın kaçırmayın. Böylecesi Allah'ıma emanet ederim. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina muhabbetine ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kesiren ve rabbil alemin. Amin.